Ah benim kadim dostum. Vay benim yere serdiğim postum. Ah efendim, sensiz muhabbet etmek bana zulüm oluyor. Ah efendim, sensiz muhallebi yemek pek bir tatlı oluyor. Afiyet olsun. Sen ne dersen kızmayacağım bugün sana kara gözüm. Ah, niye efendim ya hayırdır? Efendim, yıllar sonra kelliğime bir çare buldum. Bak, ne aldım? O kıl yumağı ne birader? Peruk efendim, peruk. Peruk mu? Ne yapacaksın yahu sen peruğu? Takacağım. Takayım da bak şimdi. Bir Heh, nasıl oldu? <gülüyor> vallahi Mustafa Keserle Erol Büyük Burç arası bir şeye benzin. <gülüyor> ya komik oldu acıymadın o peruk sana ya. Bu yaştan sonra güler millet vallahi çıkar ya. Umurma birader. Peruk zenginliğin simgesidir. Neyin simgesidir? Efendim, peruk zenginliğin simgesi. Hayayı bir yaşıma daha girdi. Yani tel başını örtmek için peruk takıyorsun. O da zenginliğin simgesi oluyor ha. Evet, efendim bak. Peruk zenginliğin simgesi. Numaralı gözlük entelektüelliğin simgesi. Kravat, efendiliğin simgesi. Ya Hacıvat, sen bu simge işine bayağı takmışsın. Ha biliyorsun bugünlerde kimlerine göre de başörtüsü siyasi simge. Efendim, başörtüsü dini bir vecibedir. Hiç siyasi simge olur mu? <gülüyor> Sana bana göre değil ama kimilerine göre öyle Hacıvat'ım. Başörtüsü siyasi simge olduğundan, başörtülü kızlar üniversiteye, kamusal alana giremez diyorlar. O zaman post büyük bırakanlar solculuktan, ayaklarının ucunu aşağı doğru bırakanlar da ülkücülükten üniversiteye alınmasın. Ne saçma şey efendim? Çok saçma birader. Hatta bunlara göre sandalet terlik ilericiliğin, takunya terlik gericiliğin simgesi. Yok artık. Tabii ya. Otuz üçlük tesbih delikanlılığın, 99'luk tesbih irticanın simgesi. Abartmışlar. Fazıl say dinlemek ilericiliğin, dedi efendi dinlemek gericiliğin simgesi. İçimiz dışımız simge olmuş Karagöz'ün. Ya daha var hacı bak. Saçlarını sağa doğru taramak sağcılığın, sola doğru taramak solculuğun simgesi. En iyisi kel olmak. Ya kibritle dişini karıştırmak cahilliğin. Türdanla dişini karıştırmak aristokratlığın simgesi. Türkü dinlemek köylülüğün, caz dinlemek şehirliliğin simgesi. İsimleri Mehmet Fatma demek gericiliğin, Memoş Fatoş demek ilericiliğin simgesi. Karagöz Hacivat Orta Oyunu Banerliğin, William Shakespeare Epik Tiyatro modernliğin simgesi. Vay birader, biz de simgeden nasibimizi aldık mı? <gülüyor> aldık birader aldık. Biz Osmanlı'dan yadigarız Karagöz.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 Seslendiren Savaş Bayındır Serkan öfsür Teknik Yönetmen Kadir Çiftçi Ya Serkan şeyleri e söyleyebilen birini bulsaydık ya Gürültü yapmayın stüdyodayız abi,